Merhaba Kiseniya, nasılsın? İyiyim, yarın yanındayız. Çok heyecanlıyım. Sen bir plan yaptın mı? Orada neler yapıyoruz? Her şey hazır. Siz uçaktan indikten sonra sizi Sultanahmet'teki otele götürüyorum. Biliyorsun ben evde kalıyorum ama evde sizin için uygun yerim yok. Siz ilk önce eşyalarınızı odanıza yerleştiriyorsunuz. Sonra ben sizi otelden alıyorum ve oradaki lokantalardan birinde yemek yiyoruz. Sultanahmet'te meşhur köfteciler var. Sonra Sultanahmet'te dolaşıyoruz. Orada birçok tarihi yer var. İlk önce Ayasofya Müzesi'ni ve Sultanahmet Camii'ni, sonra Yerebatan Sarnıcı'nı geziyoruz. İlk günümüzü burada geçiriyoruz. Çok güzel. Peki akşam için bir planın var mı? Biliyorsun İstanbul'da sadece iki gün kalacağız. İstanbul'da her yeri görmek istiyoruz. Tabii var. Akşam Boğaz'daki bir restorana gidiyoruz. Orada çok güzel balık lokantaları var. Oradaki manzara çok güzel. Boğaz, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlıyor. Peki bir sonraki gün neler yapıyoruz? Anadolu yakasındaki güzel bir restoranda kahvaltı ile güne başlıyoruz. Oradan Üsküdar'a gidiyoruz. Ve Üsküdar'daki Kız Kulesi'ni geziyoruz. Daha sonra Kız Kulesi'nin karşısındaki bir kafede Türk kahvesi içiyoruz. Biz ayrıca Taksim'i de görmek istiyoruz. Ben de sizi oraya götürmek istiyorum. Üsküdar'dan sonra Kabataş'a vapur ile geçiyoruz. Oradan metro ile Taksim'e gidebiliriz. Taksim İstanbul'un merkezi. Oradaki mağazaları, kafeleri, lokantaları herkes çok seviyor. Orada akşama kadar bütün günümüzü geçiriyoruz. Sonra Sultanahmet'e geri dönüyoruz. Eşyalarınızı alıyorsunuz. Ben sizi havaalanına geri bırakıyorum. Gezi planımız hakkında ne düşünüyorsun? Her şey çok güzel. Yarın dört gözle bekliyorum. Ben arkadaşlara planını söylüyorum. Yarın görüşürüz. Görüşürüz.